Günaydın. Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Ben İpek Akpınar. Ben Hüseyin Kahvecioğlu. Ben Hasan Cenk Dereli. Hepinize merhabalar diyoruz. Bugünkü güzel konuğumuzu tanıtmak için Cenk sözü sana veriyorum. Bugün konuğumuz Ceylan Ertem Yuhu! diyerek <gülüyor> <gülüyor> başlıyorum. Merhaba. Merhaba Ceylan hoş geldin. hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün daha önceki sloganlarımıza da e, ...bağımlı kalarak daha doğrusu onların yolundan çıkmadan e, mimarlığın müzikle kurduğu bir ara kesitteki bir halini konuşacağız aslında. Ara kesitte demeyeyim de yaklaştığı müziğin mimarlıktan ya da mimarlığın yaşam tarafından çıkardıklarıyla e, oluşturduklarını konuşacağız. Ceylan Ertem ve Barana grubunun e, çıkardığı Senapolis albümü e, özellikle e, İstanbul üstüne olan parçalarıyla bizi e, cezbediyor. E, biraz ondan bahsedeceğiz. Ee, aslında sözü Ceylan'a bırakabiliriz galiba ee, Çok da biz e, doldurmayalım programı Tekrar hoş geldin Ceylan Hoş bulduk ee, Barana grubuyla bundan e, iki buçuk yıl önce tanıştım ee, Ve Behzat abi bana dedi ki Buraya gelir misin burada bir ekip kuralım Ben de dedim ki ben uçağa binemiyorum O yüzden karayoluyla geleceğim e, Şahane bir hikaye. Evet. E, üçüncü karayolu yolculuğum oldu. Daha önce Berlin ve e, Bordo'ya da karayoluyla gitmiştim. E, aslında birçok insan ah neden uçağa binemiyorsun diyorlar ama... E, ...ben bir süre sonra şeyi fark ettim. Aslında bu çok güzel bir deneyim. Çünkü e, buradan uçağa bindiğinizde iki saat sonra başka bir şehirde olmak yerine... ...oraya giderken bütün diğer şehirleri Demeyim. görüyor olmak... Çok daha bambaşka bir duyguymuş ve e, oranın o e, oksijenine, havasına, işte tavrına, e, yemeklerine, her şeyine yavaş yavaş alışıyor oluyorsunuz. Gümrük böylece. memuruyla karşılaşmak, pasaportu göstermek <gülüyor> başka bir şey değil <gülüyor> tabii, mi terminal tabii, yerine? Bulgar e, polislerine rüşvet vermek. <gülüyor> Hala arabayı suya sokuyorlar mı o ilaçlı sulara? Yok yani aslında gümrükler çok rahat hatta çok şey hoş karşılıyorlar gümrüklerde. Yani hiçbir sorun olmuyor. Enteresan şekilde o sınırları, o kapılardan oluşan sınırları görmek de ilginç oluyor aslında. Evet, evet, yani çok. Çizgilerin enteresan. yok olup kapılara dönüşmesi onların. Evet. Evet. Yani çok şey hoş yolculuklar yaptık ve bu proje başladığında Bestat abi dedi ki, eee Ceylancım Mevzumuz Korkular ve İstanbul olsun hı hı. Ee, ve e, biz bir takım başlıklar belirledik. Bunlardan biri Sulu Kule, biri Zelzele, biri Mafya hı hı. Ee, ve bunun gibi birçok konular belirledik ve onlar bana bir takım altyapılar yolladılar. Ben ilk başta çok korktum çekindim hani nasıl yazacağım yani Zelzele ile ilgili bir şarkı. Nasıl olacak? Bu ee, hangi yıldı? Senin deprem deneyiminden çok sonra çok mı Çok sonra oldu? evet 10 yıl sonra ben Adapazarı'nda doğdum büyüdüm ve 99 yılında depremden sonra İstanbul'a geldim. Ee, örneğin belki Zelzele ile ilgili ben bir şarkı yazıyor olsaydım çok daha farklı olurdu Hı -hı. ama orada hiç depremi yaşamamış. Belki hani buradaki yapılaşmayı da bilmeyen çünkü Hollanda'daki e, o evlerin yapıları çok daha başkadır işte tek katlı iki katlı müstakil evler vesaire bizim gibi böyle binlerce katlı apartmanlarda korku içinde yaşamıyorlar. Ee, onlar mesela çok enteresan bir Altyapı yolladılar ile ilgili Hafif böyle alaycı biraz e, işte enerjik hmm. Sonra ben de dedim ki o zaman ben ile ilgili bir şarkı yapacaksam Şöyle bir şey yazmalıyım Ben İstanbul'la Konuşayım hmm. yıkılmaya hazır mısın evet, Başka yöne savrulmaya Başka yöne savrulmaya taşlarını Fırlatmaya hayvanların üzerine Çökmeye ee, Ve işte Bu o balıklar senin boğazına takılacaklar hmm. vesaire gibi sözler. Hani biraz aslında ben de hani ve bu İstanbul'a geldiğim yıldan itibaren deprem sohbetleri hiç bitmedi on yıldır. Hmm. Ee, Biteceği de yok. Evet, evet. ve e, hiç de hani bir şey yapılmadığını düşünüyorum bu konuyla ilgili. Ada pazarında bile halen e, hasarlı binalar hmm. boyandılar ve içlerinde evet. insanlar oturuyor. Çok bu, korkunç bir durum gerçekten. Bu durum aslında ilginç. Yani şöyle ilginç. E, kent'e dair bir şeyi sözle bir başka birini anlatıp ondan yine deneyime ait yani müzik alanına ait bir başka ürün ortaya çıkarmasını istemek aslında çok heyecan verici. Evet bilmiyorum. evet yani benim o... için de çok hoştu yani. Çünkü müzisyenlerde şöyle bir durum vardır. Bazı mevzular hakkında konuşamayız. Ee, örneğin birini kaybederiz ve onun hakkında çok konuşamayız ama ona bir şarkı yazdıktan sonra ve bu şarkıyı her konserde söyledikten sonra artık onun hakkında konuşmaya başlarız. Sen, yani benim için müzik birazcık işte terapi gibi e, hani psikolog, hı hı. E, psikoloğa gitmeyip hani müzik yapıyorum falan hı hı. gibi olabilir yani. Zelzele hakkında da hani çok yakınlarımızı kaybettik. E, çok yani film seti gibiydi gerçekten hmm. hani o binaların arasında dolaşmak en kızı. Kaç yaşındaydın? 19 yaşındaydım o zaman. 18'dim hatta. Araya girip şey yani öyle güzel anlatıyorsun ki hiç girip <gülüyor> <gülüyor> dakikalarından yemek istemiyorum ama o şey ilginç geldi. Onların depremle ilgili e, ifadesi çizdiği çerçeve. Hmm. Yani bir anlamda depremle ilgili hiç deneyimleri ve bilgileri bilgileri var da yani yaşamadıkları bir şey. Hmm. Ee, ona senin verdiğin cevap ilginç geldi açıkçası bizzat hani... Biliyorlar mıydı senin böyle bir deneyimin olduğunu? Yani evet, bu Deprem evet. konusu gündeme gelirken. Evet söylemiştim ben. Hmm. Çok konuşmuştuk Stephen'la, Behzat abiyle. Evet. Onlar aslında korku da olmasının sebebi biraz. Benim korkularımı da, benim üzüntülerimi de. Örneğin ben sulu kule yıkılmadan önce sulu kulede gidip fotoğraf çekmiştim. Bir sürü ve bunları Besat abi yine görmüştü benim arşivimde ve evet hani bir sulu kule içinde bir şeyler yapmalıyız dediler ve sonra sulu kule için simit mimit diye bir İstanbul panoraması çizdiğimiz bir parça var ee, orada örneğin işte Haydarpaşa'nın yangınından bahsediyoruz yani son e, Haydarpaşa ya evet hı. Hı. evet <gülüyor> yani şey çok e, korkunç tabi birçok ülkeden geçiyoruz oraya varıyoruz ve bir turne gerçekleştiriyoruz ve o konserde bunlardan bahsediyoruz insanlara bunların çevirisi de yapılıyor aynı anda ve böyle hani inanamıyorlar yani olanlara çünkü İstanbul'a herkes aşık yani gelmemiş biri bile İstanbul'a aşık. Ve hani biz de öyleyiz. Ben de hani gerçekten çok sıkılıyorum İstanbul'da yaşarken ama bir şekilde ne zaman buraya tekrar geri dönsem uzun bir aradan sonra uzaklaşınca daha Evim yani burası tekrar. diyorum. Enteresan Bu arada bir şey. Yolculuğun son durağını söylemedin. Yani dinleyenler için Hollanda galiba. Hollanda değil mi? evet. Hı -hı. E, Hollanda'da e, bunu anlattığımız zaman ee, çok etkileniyorlar neden bu şehre böyle davrandığımızla ilgili biraz aslında. Biraz hoyratırızdır <gülüyor> da. Evet yani çok hoyrat. Aynı zamanda Bergen'den bahsediyoruz mesela. Arabesk Hı. diye bir parça var. Ee, o kadının yaşadıklarından e, bahsediyoruz işte. E, ve şu anda Bergen'in mezarı bir e, demir parmaklıklar ardında Korunum. yatıyor. Korunuyor. Çünkü o, o adam tekrar oradan çıkarmak istiyorum diyen evet, bir adam olduğu için. Korktum. Yani bu bütün hikayelere hiçbiri inanamıyorlar gerçekten. Ee, aslında bir yandan böyle nefret edersiniz ama onu çok seversiniz ya. Ben geçen bir röportajda şey dedim. İstanbul sanki o Belki genç kızlar bunu çok daha iyi anlarlar. Siz nefret anlar ilişkisi. <gülüyor> <gülüyor> o böyle Duyalım. serseri herif vardır işte ne bileyim uyuşturucu kullanır, terk eder başka kadınlarla birlikte olur. ve Ama o kadın onu hala deli gibi sever. Ee, şey dedim yani İstanbul sanki öyle bir adam gibi bir kadın için. Böyle Avrupa filan da evlendiği adam gibi yani. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok, çok iyi. Tabii akıllı kadınlar sadece çok <gülüyor> akıllı. Fakat şey Avrupalıları için de İstanbul böyle egzotik bir kadın. Siz bir, <gülüyor> <gülüyor> bir Gece masallarında sunulan ve uzaktan tabii sadece bir düşsel... Fiktif bir platform İstanbul. Sizse sokaktaki gerçeklerden bahsediyorsunuz. Bütün evet. o şarkılarda, yorumlarda, yolculuktan aldığım birikimler, yaşamdan aldığım birikimlerle ve sen gerçekleri yüzlerine haykırıyorsun. Hı hı. Onların duydukları, okudukları bir imge var ve onu yıkıyorsun aslında. Tam da bu noktada nasıl karşılıyorlar o imgenin yıkılmasını? Aslında e, bununla da ilgili Click Here diye bir parçamız var. E, İngilizce olan tek parça. Orada da biraz alay ediyoruz. Hem Google Translate ile alay ediyoruz. Hani bir takım turistik ee, işte şeyler vardır yazılar. Bunları hmm. orada yapıştırırsın ve sonra o sonra çevirir ve komik komik çevirir. İşte çıkıyor. böyle Amsterdam büyük ve küçük kasabalar bazı tarihsel merkezi var falan gibi mesela çevirir. <gülüyor> evet. ha, iyi bir şey diyor galiba dersin. Ee, biz de hani Türkiye ile ilgili öyle bir takım işte çeviriler hmm. yapmış hmm, Stephen sen. ve bununla ilgili bir ee, şey var işte hani Why a trip to Turkey? Is it safe? Is it friendly? <gülüyor> hani e, böyle bana işte Türkiye'nin fotoğraflarını gösterin. işte gerçekten güvenli mi çocuklar için? Vesaire kadınlar için. Filan gibi böyle alay ediyoruz. Mesela orada belki konserin sonlarına doğru çalmasak bu parçayı aynı e, tepkiyi almayız ama sonlara doğru çaldığımızda artık insanların sinirleri bozulur. <gülüyor> <gülüyor> kahkahalarla gülmeye başlıyorlar. <gülüyor> Çünkü Güzelmiş. hani Biraz alay da ediyoruz Hı -hı. aslında o durumla ama yine de çaldığım müzisyenlerden gözlemlediğim kadarıyla İstanbul'a inanılmaz bir aşk var gerçekten. Hı -hı. Yani bunların hepsini biliyor olmaya rağmen. Çünkü ben işte Almanya'da örneğin işte saat böyle 9'da herhangi bir sokağında yürürken sokakta kimse yok. Hı -hı. Yani orası Berlin değilse. Hı -hı. Böyle bağırıyoruz yani biz 3-4 kişi işte arkadaşlar kimse yapma falan diye evet. işte şeyde de aynen öyle. Kimse Hollanda'da da öyle. Gelen dinleyicilerin çoğu çok daha yaş kitlesi büyük insanlar. Mesela genç nüfus inanılmaz. Ben buraya bir kere Berlin'den Türkiye'ye bir günde geldik. Tam böyle eski Almancı kafası yani böyle Süper. durmadan bir de Romanya'da. koydunuz mu? Şiyin üstüne <gülüyor> gaz pedalının üstüne. <gülüyor> çok acayipti yani çok fenaydı. E, ve ben çok uyudum o yani çünkü yorulmuşum artık filan şey yaptık sonunda hani artık gözümü açtığım yer Taksim meydanıydı ve sanki böyle hani böyle Hindistan görüntüleri olur evet, ya hani iyi. aman Allah'ım her taraftan bir ses geliyor ve saat 11 ve daha perşembe işte kızıl kayalardan oradan buradan sesler geliyor. Ah dedim yani işte burası, burası böyle işte bir burası. <gülüyor> Biraz Taksim konuşalım o zaman ama güzel bir müzik arasından sonra ne, ne dinliyoruz Cenk? Ceylan'la beraber e, İstanbul Hatırası'nı seçtik. Bu sefer Sezen Aksu'dan sizin de tabii konserde çaldığınız çok güzel bir yorumu var. Şimdi hep beraber Sezen Aksu'dan İstanbul Hatırası'nı dinleyelim. ki beti belki ola Marquis'in oturmuşsa kim seyrediyor zaman Güzel müzikten sonra Ceylan'la beraberiz. Taksim'de bırakmıştık. Biraz Taksim'den başlayalım mı? Yani senin müziğini nasıl etkiliyor? Bu yaşadığın yer, zamanını da çok geçirdiğin yer muhtemelen Taksim'de evet. çok uzun bir süre. Nasıl besledi seni? E, Taksim'de ilk 99 yılında İstanbul'a geldiğimde orada Akademi İstanbul'da eğitim almaya başlamıştım. Hı. Ve Adapazarı'ndan İstiklal Caddesi'nin ortasına düşen bir kız çocuğuydum. Ee, ve sonra Taksim'e yerleştim ve çok uzun zaman orada yaşadım eski bir Rum böyle eviydi Binasında. binasıydı çok güzeldi yüksek tavan vesaire ee, böyle sanatçılardan oluşan da bir e, binaya düştük e, şanslıydık okuldaki hocamız bize o evi buldu aslında Onun kendiliğinden oluşmuş bir residency gibi bir şey evet, evet aynen öyle kapılar açık yaşardık yani o e, biz orada davul da koyup işte anfilerimizde koyup müzik de yaptık. Hani alt komşularımız her zaman işte ah, süper biraz daha işte kapıları falan açın da bir de duyalım <gülüyor> derlerdi. Yani çok şanslıydık gerçekten. Ee, ancak tabi işte yanımızdaki e, o Taksim'in otellerin olduğu yer eskiden... İşte araba sanayi gibi falan küçük evet. bir şeydi talimane. Şimdi oteller yapıldı oraya ve biz oradaki bütün süreçte oradaydık. Ve işte şeyler evimiz sallanıyor. Çünkü o yıkımlarda hani bundan etkileniyoruz. Aynı şekilde tekrar bir bina inşa edilirken bütün o sesler hep evin içindeydi. Ve ben ilk albümümün bütün parçalarını o evde aslında yazmıştım. Ve sonra soluk ortaya çıktı. Soluk. Ortaya çıktığında da sonraki bütün röportajlarda bana sordular hani neden bu kadar karanlık bir albüm? Ben de diyordum ki yani hani çünkü ben böyle biriyim. Aynı şekilde e, Gönüldağ'ı türküsünü yorumladığımda da e, aynen bunları hissederek yorumladım. Çünkü ben Neşet Ertaş değilim ben Kırşehir'de büyümüş bir ozan değilim. Ben adapazarında büyümüş, depremi İstanbul, yaşamış, yaşamış İstanbul'a yerleşmiş, İstanbul'a gelince de yıkımları yaşamaya başlamış. Evet evet aynen öyle yine hani o psikolojiden bir türlü aslında hani kurtulamadan tekrar yaşamına devam etmiş bir müzisyenim. Tabii ki gönlüldüğünü. O şekilde yorumlayacaktım ya da e, albümdeki parçalar bu şekilde olacaktı. E, hani en eğlenceli şarkımda bile gidip dinlenmeliyim. Hı hı. Hani buralardan biraz uzağa vesaire derim yani. E, bu kesinlikle müzisyenleri çok etkiliyor yaşadığın yer. E, biz Hollanda'da de yine orman içinde bir evde yaşadık ve e, eminim ki soluğu ve ee, bu Zeynepolis'i dinleyenler aradaki farkı çok iyi göreceklerdir. İstanbul'dan bahsetmemize rağmen çok daha pozitif bir, hmm, e, bir durum vardır orada. Hmm. Ama aslında sol albümde çok İstanbul'un etkisinde kalmış bir müzisyenin e, tavrı var. Yani e, çok önemli Kesinlikle yaşadığınız yer. Ee... Peki o zaman senin müziğinde yakın zamanda bir kırılma mı göreceğiz demek anlamına geliyor değil mi? <gülüyor> yakın zamanda evlendin, Taksim'den bir şnezadeye taşındın. <gülüyor> evet, evet. Şimdi nasıl bir müzik olacak? Maçkanın hemen yanından... <gülüyor> yani tabi şey çok güzel yani şu anda e, komşularımız var işte biz evde yokken eve göz kulak oluyorlar aman kızım pencereleri kapatın da çıkın diyorlar işte marangozla sohbet ediyorsunuz oradaki manavla sohbet ediyorsunuz Taksim'de pek böyle bir ortam yok maalesef e, şimdi Beşiktaş'ta güzel pazarlar var oraya gidip bütün o işte kadınlarla pazarcılarla e, birazcık iç, iç, iç içe oluyorsunuz ve bu çok hoş bir durum e, yani müziğime yansır mı bilmiyorum çünkü yine aslında çok daha hani uzak değilim Hı -hı. Taksim'den çünkü bizim yine icra alanlarımız Hı -hı. Taksim'de ve çevresinde ama e, eminim ki etkisi olacaktır en azından bana işte daha önce animayla da bir yani anima adında bir grubum vardı 2006'dan beri aslında albüm kaydeden bir müzisyenim şey diye alay ediyorlardı bence hiç aşk şarkısı yazmıyorsun Ceylan çok komiksin diye. Neyse bu albümde birkaç aşk şarkı olacak. <gülüyor> e hadi inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Hasretle bekliyoruz vallahi Kesinlikle. Şey, bana şu ilginç geliyor. Yani, yani Vokal yapan biri için aslında itiraf edelim biraz önce kayda girmeden önce de konuştuk da pazarcıların sesinin kesilmesi hakkında ne düşünüyorsun? Ya işte ben o konudan çok rahatsızım çünkü aslında bunların hepsi birer renk yani hani Yaşadığınız şehrin güzelliği o, onu başkalarından hı hı. ayıran hani bu Avrupa Birliği kriterleri zartfurt falan, onların bir sürüsü bana çok şey geliyor yani saçma hı hı. geliyor. Kokoreç işkembe. Evet adası. yani bunlar <gülüyor> renktir çünkü yani. Yani diğerlerinden farkı kalmayacaksa bir insanın da öyle. Birlikte olmak istemiyorsanız o insanla çeker gidersiniz, onu değiştirmeye çalışmazsınız. Hı hı. Bence şehirler içinde bu yapılmalı ve e, tabii ki tarihi yapılar için de aynı şeyi söylüyorum. Yani bence kesinlikle e, çok e, korkunç durumdayız bu konuyla ilgili. E, hani biraz daha özen gerekiyor ama tabii bu birkaç kişinin elinde değil maalesef. Hı hı. E, ben şeylerin ama Türk insanının bir şekilde parlak zekasından <gülüyor> da böyle şeyim yani. Hani pazarcıların e, yine Yok. bir rezistans hemen ve bir çözüm buluyorlar. E, pazarcılar de. hemen çözüm bulmuşlar Pazar, bu geçen... Evet. Pazarcılar hemen... çözüm bulur da böyle bağlamışken sen hani müzisyen kimliğinle konuştun nasıl e, seni etkilediği üzerine. E, herhangi biri olarak bakınca şehre geleceğine ne düşünüyorsun? Yani biz mimarlar olarak çok konuşuyoruz tartışıyoruz. Hı -hı. Ya i̇şte ben... Yani bütün bu şehre yapılan müdahaleler, yeni projeler, hı hı hiç... işte şimdi 300 metrelik yeni bir binanın izni hı hı. henüz taze çıkmış falan. Hı hı. Yani 300 metrelik binalara karşı değiliz prensip olarak ama hı hı. genel gidişata dair hı hı. nasıl görüşün? Ya ben kendimden büyükler şey dediği zaman e, ya of bittiniz siz işte mahvoldunuz 12 Eylül zamanları bile böyle değildi falan. Böyle çok moralim bozuluyor. O yüzden ben de böyle hani beni dinleyen genç insanlar varsa çok umutlarını kırmak istemiyorum bir şekilde ama çok da umutlu değilim açıkçası. Yani kültür dediğimiz o şey hani neden ibaret nelerden ibaret bunların hepsini çok iyi düşünüp onlara sahip çıkmak gerekiyor. Eğer mesela mevzu ahlaksa da ahlaklı mı diye hı hı. de düşünmek gerekiyor. Yani e, bir şekilde m, fakirleştirilip sonra işte m, paranın değerli olması ve işte o binalar daha çok insan yaşasın daha çok göçler vesaire. Hani siz eminim ki bunların hepsini zaten bin kere konuştunuz ama ben açıkçası çok umutlu değilim. Ee, ...ve hani... ...bir deprem zede olarak bile ev ararken... ...bazen böyle bir binanın... ...işte on katlı binanın iki kat... ...aşağısında hani kod ikilere falan... <gülüyor> ...baktığım bile oldu yani... ...yaşayabilmek için çünkü burada... ...yani yapacak <gülüyor> bir şey olmadığı için... ...biliyorum ki oradan kimsenin... ...hani belki sağ çıkmayacağını... ...hani çünkü <gülüyor> çok yaşadık bunları yani... ...ben gördüm bunu... Ee, ...ve burası için bu çok söyleniyor... ...hani İstanbul için... Ee, ama hani yani bunu işte ben neyle anlatabilirim? Belki hani şarkı yazarak anlatabilirim ve uyarabilirim, çimdikleyebilirim. Hani başkası başka türlü yapabilir ama bence hani biraz daha belki sesimizin çıkması gerekiyor. Bu konuda da belki çok daha e, hardcore yol göstericilere Hı -hı. ihtiyacımız var belki. Bana şu çok güzel geliyor tekrar ve nedense hep bu girişle başlıyorum ama. <gülüyor> Müzisyenin bütün bu... Şey, dert edindiği şeyleri bir şekilde duyulabilir hale getiriyor olması Başka bir şekilde aktarıyor olması Ve bunu aslında bunların doğrudan konuşulmadığı başka başka ortamlarda duyulmaya açıyor olması çok önemli Önemli ama ee, belki siz de biliyorsunuzdur Önemli olan birçok şey çok da fazla ee, birilerinin Öyleyse. işine gelmiyorsa tabii, tabii. dikkate alınmıyorsa Hemen, e, hatta tabii. tepki bile yani ben Hrant işte 19 Ocak'ta yine evet. anacağız onu Hrant için bir şarkı yazdığımda kimse bunu e, aslında çok az insan daha doğrusu hoş karşıladı hı hı. deprem konusu da öyle yani depremi de Yıkımları meşrulaştırmak için araç Aslında bir çözüm üretmek için değil. insana evet. çözüm üretmek için değil. Tam tersine geniş kapsamlı Hüseyin'in az önce değindiği işte kentsel projeler için iyi bir araca dönüşüyor. Veya işte kentsel alt gelir grubu. Hakikaten bir şekilde bir kent dışına sürülme söz konusu ama o da bir araçlaştırılıyor. Çünkü onlar uyuşturucu kullanıyorlar. Çünkü onlar terörist, çünkü onlar esmer vesaire. Bu söylemlerle ama bu müzikleri zevkle dinlemeye devam edeceğiz. Sen ne kadar karamsar diyorsan da müzik hep umut vaat ediyor. Evet, Hayallerden bahsediyor ve geleceğe dair daima güzel tınılar bırakıyor. <gülüyor> Ceylan iyi ki varsın. Teşekkür ederim siz Ceylan'ı görseniz o kadar renkli ki gözünde öyle bir ışık var ki onu dinlemek bile bu karamsar konularda insan içine açıyor. Her zaman bekleriz. Yolun açık olsun. Umarım Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Çok teşekkürler katıldığın için. Teşekkür ederim. Için. Ee, son olarak blogumuzu hatırlatalım. acikmimallik.blogspot.com adresinden ekstra ee, video paylaşımlarımız olacak. Özellikle Ceylan'ın e, bahsettiği videoya ve parçalarına ait paylaşımlarımız olacak. Bizi izlemeye devam edin. Yorumlarınızı Haftaya yorumlarınızı görüşmek görürüz. üzere. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere. üzere.